Seyyidina ve senedmedin ve alihi ve sahbihi ecma'in ve men zibi'ahu bihissanin ila yevm بعد hiyin Allâ ba'du ma'lamûr eyyühan ihsasin e'abbala'l-mitar-i-nâbullah ve eabbalal sallallahu aleyhi ve sellem bişerrel uyûri ikida dalaletü mesahi ve hafin nar ve bir senede muttasıl bilen sallallahu aleyhi ve sellem anhu kal ettul havaice ilaze zevir rahmeti min turzuqu etimcuhu ve innallaha teala yekulu rahmeti fi cevri rahmet velatatubu tastubul hawaici inde kasiyati kulubihim fala turzuqu ve la tuncuhu feinnallaha teala yekulu inne saqati fihim zekara resulullah fi ma qal el Aziz ve muhterem kardeşlerim, Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin hadis-i şeriflerinden bir demet bir miktar okuyacağız. Bu hadis-i şeriflerin okunmasına, izahına başlamadan önce evvela Peygamber Efendimizin ruhu Baki için, sonra onun cümle âlinin, ashabının, etbaının, ahbabının ruhları için Zair Enbiya ve Lürfelik'in ve cümle evde Allah'ın ruhlarıyla birlikte eseri telif eylemiş olan Gümüşhaneli hocamızın bu eserin içindeki ilimlerin bize kadar gelmesine emeği geçmiş olan ravilerin ve alimlerin hadis müddetkiklerinin ruhları için hocamız Muhammed Said i ruhu için kendilerinden feyiz aldığımız diğer mübarek hocalarımızın ruhları için şu caminin yapılmasına emeği geçmiş maddi, manevi, yardımda bulunmuş kimselerin, geçmişlerinin ruhları için, uzaktan yakından bu hadisi şerifleri dinlemek üzere, şuraya cem olmuş olan siz kardeşlerimizin ahirete göçmüş sevdiklerinin yakınlarının ruhları için, bu beldede mesum bulunan müminin-i müminatın, evliyaullahın ve hasbeten beldemizin medarı, istiharı, hacı bayramı verilmiş ruhu için, biz yaşayan Müslümanların da Mevlamızın rızasına uygun ömür sürüp huzuruna sevdiği razı olduğu bir kul olarak varmamıza vesile olması için bir Fatiha. Üç i̇hlas Şerif okuyalım buyurun. <Gülüyor> Dersimizin başında metnini okumuş olduğumuz hadis-i şerif Ebu Said El-Fudri Hazretlerinden rivayet edilmiş. Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesselam Hazretleri buyurmuş ki hava Hava'ice Elazığ'ın rahmeti min ümmeti Türce kuvveten İhtiyaçlarınızı, dileklerinizi, isteklerinizi, size lazım olan şeyleri rahmet, şefkat, merhamet sahibi kimselere arz edin. Onlara götürüp onlardan talep edin. Onlardan isteyin. Böylece onlar size ikram olunur, verilir, ihsan olunur ve muradınıza erersiniz. Çünkü ve innalllahü teala yekulu rahmetî fî zevir rahmetî min Benim rahmetim kullarımın içinde rahmet sahibi olan kimselerin yanındadır. Bu isteklerinizi kalpleri kararmış kimselerin yanında Söylemeyin, onlardan istemeyin. Vela tatlı bul, hava icin del kasiyeti Kalpleri taşlaşmış, duygusuzlaşmış kimselerden istemeyin. Fera türzeku, vela simcaku. eremezsiniz, ona dair olamazsınız. Size ikram olunmadı. Ve inler, ve in Allah'a Çünkü Allah da Rəzâyı buyurur ki, inde sokatifiyim. Çünkü benim gazabım, kızgınlığım o katı kalplerin üzerindedir. Demek ki insan ihtiyaçları olur. Arkadaşlarından tanıdıklarından çeşitli şekillerde bazı şeyleri talep eder. Sıkışır. Kardeşim borcu, bana borç verebilir misin? Veya şu yardımı yapar mısın? Veya sendeki şu şeyi, aleti, edevatı bana verir misin? Şu sıkıntım var gibi isteyebilir. Veyahut tamamen muhtaç olur. Aç, açık kaldım. Sen artık hız edersin, nasıl istersen. İşte ihtiyacım var filan der. Diyebilir. Böyle kimin yanında diyecek merhametli, şefkati insanlara söyleyecektir. Kalbi katılaşmış kimselere söylemeyecek Çünkü Allah'ın rahmeti o merhametlilerin yanında. Allah'ın kızgınlığı da o katı kalplerin yanında o o katı kalplere söylemeye düdük yok. Bunun gibi birkaç hadis-i şerif peş peşe gelmiş. Onların da okuy verelim. Manası aynı kapıya çıkıyor gibi. Metninin metnin bereketinden istifade edelim. Diğer hadis-i şerif Tutukul fıtlâ interrufama ümmeti taîşu fi ecnâh fîm fenne fî rahmetî ve latfûbû min el-kâsiyet kulûbûhun fe innahum Bunda da şu ibare ile anlatmış efendimiz fazla ikramı merhametlilerin yanında isteyiniz ümmetimin merhametlilerin yanından umunuz isteyiniz Onların çevrelerinde yaşarsınız, hoş kalp ile yaşarsınız. Çünkü benim onların üzerinde rahmetim vardır, rahmetimi onlara ikram etmişimdir. Kalpleri katıların yanından onlardan istemeyin. Çünkü onlar benim sahatıma, kızgınlığıma, gazabıma muntazırdır. Yani onlara gazap etmem durumu vardır onlardan istemeyin Diğer bir şeydi Ulumul Ma'rufa bi Ruhama'i Ummeti ta'ishu fi ikramih ve la satbugu min al-qasiyati kulubihim fe inna Ya ali inna Allah khalqa al-ma'ruf ahlan Ileyhim, fialahu, ve habbe behu ilehim ve habbe be ilehim fi alehu ve bedjeh ilehim tulabehu kema bedjeh maafil ardlu cedveti etuhye bili ve yuhyabili ehluha ina ehl al ma'roof fi dunya hüm ehl al Ali Efendimizden bu üçüncü rivayet buyurmuş ki Peygamber Efendimiz ma'roofu yani Aklın şer'in hoş gördüğü iyi güzel işleri Ümmetimin merhametlilerinden talep ediniz iyilik yapmasını onlardan isteyiniz Onların çevrelerinde hoş haliyle yaşarsınız Onları kalpleri yani iyilikleri Kalpleri kararmış katılaşmış kimselerden istemeyin Çünkü lanet Onların üzerine iner ve inen lanete tenzili aleyhim. Onların üzerine lanet iner. Allah'ın laneti. demiş. Ve radi olan Hazreti Ali Efendimiz devam ederek buyurmuş ki: Ya Ali, inna Allah khala'l wa Ya Ali, Allah iyiliği yaratmıştır ve iyiliğin sahiplerini de yaratmıştır. İyiliğe ehil olan kişileri de yaratmıştır iyiliği yapacak kimselerle yaratmıştır. Ve habbehu ilehim ve o yarattığı kimselere bu iyiliği sevdirmiştir. Ve habbebe ilehim fi alehu. ve o kimselere bu iyilikleri yapma aşkını, şevkini vermiştir. İyilik yapmaktan zevk duyarlar. İyiliğin iyi olduğunu anlamış, sevmişlerdir. Yapmaktan zevk duyarlar o insanlar ebeveç ceh ile git tutdaba o o iyiliğe muhtaç, gitti. O su hala bedayi, de o kimselere yöneltir Allah yöneltmiştir. Bir yer ondan bir gözünle ilham verir, ondan onlardan islet isterir. Kemabet cehıl aklın kebesi kuru toprağa suyu sevk bilir. Ya bulut olarak serpeder ya yerden akarsu olarak serpeder de orayı canlandırmak için Lituhyabili onunla o Lituhyabili o yer canlansın, yaşarsın, güzelleşsin ve Yahyaabili ehluha böylece o güzel arazide biten efendim nebatlar, bağlar, bostanlar, ağaçlarda insanlar rahatça yaşasınlar diye nasıl suyu oraya sevk ediyorsa onun gibi de insanları İhtiyaç sahiplerini o iyilik yapacak kimselere yöneltmiştir İnne ehlel ma'ruhü fil dünya hem ehlil ma'ruhü fil ahire Muhakkak ki dünyada iyilik sahibi olan kimseler, ahirette de iyilik sahibi kimselerdir. Dünyadaki haller neyse ahirette de öyle onun karşılığını görecekler. Orada da iyilik ehli olacaklar. Böyle üç rivayet. Şimdi bir başka hadis-i şerif'e geçtik. Ca bir Radiyallahu rivayet edilmiş 3. 4. hadis-i şerif. bur ilme külle's neyli ve hamisin fe innehu meyet seven limen talebat. Fe iza daha düküm haceten tel yubekir rabbi el bi Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, ilmi pazartesi, perşembe günleri isteyiniz, talep ediniz, ilim öğreniniz pazartesi, perşembe günleri. Çünkü o günlerde onlara daha kolaylaştırılır ilim öğrenmek. Pazartesi, perşembe günleri. Bu ilme bir zaman ayırmaz, ayırmalıyız hepimiz. Çünkü namazlarımızı bile doğru kılamıyoruz. Fatihalarımızda bile kusurlar vardır. Şöyle bir tecrüt ehli bir insa, insan otursa bizi, oku bakalım. Bir evzü besmeleyi 20 gün öğretirler, 15 gün öğretirler. Yok, orası öyle değil. P gibi oldu. Şurasını uzatma, şurasını böyle yap, Burası böyle yaptı ya, bu iş iddedir yani. Daha yani okuduğumuz fatihalarda bile kusur vardır. Öğreneceğiz. Çok çalışmamız lazım. Çocuklarımıza da öğretmemiz lazım. Oturun çocuktan, gelin bakalım ailece nasıl sofranın başına oturup da yemek yiyoruz, tatlı tatlı, meyve yiyoruz, keyif yapıyoruz, çay yemekten sonra muhabbetli muhabbetli. Hadi bakalım, şimdi de ilim sofrasının etrafına oturalım. Bak dikkatle dinleyin çocuklar, çok sıkmayacağım sizi yarım saat, 45 dakika, hadi biraz bir şey öğrenelim diye, şöyle bir vakit ayırıp ilme kitaplarımızı okumalıyız. Hocalarımıza soralım, hangi kitabı önce okuyalım diye. O kitaba başlayalım, ailece bitirelim. Madem böyle bir hadisi şerif ile karşılaştık bugün, pazartesi perşembe günlerini şey yapalım, bilim öğrenme günü yapalım. O günlerde bir bereket olacak da, daha güzel öğrenmesi, zihinde kalması mümkün olacak demek ki. Onun için pazartesi, perşembe günleri haftanın iki günü ilme tahsis edin evinizden. Efendim, sabahleyin, akşamleyin, öğleyin, ne zamansa uygun düşen vaktiniz. O vakitte İlimden bir bah, iki bah bir şeyler öğrenin. Bir, iki ayet öğrenin, bir iki hadis-i şerif öğrenin. Böyle buyurmuş Peygamber Efendimiz. Devam edelim şimdi hadisin öbür tarafına. Bitmedi hadis-i şerif. İlmi, pazartesi, terşembe günleri öğrenin, çünkü isteyene o günlerde kolaylaştırılır ilim. Buyurmuş Peygamber Efendimiz ve devam etmiş. Teyza erade ahadikum haceten. Sizden biriniz bir ihtiyaç peşine düştü mü? onu elde etmek istedi mi sen yübekkir ile Hı. erkenden ona koşsun. Sabahın erken vaktinde demek yani. Yübekkir sabahın erken, erken vakit demek. Güneş doğduktan sonra hemen günün evvel vaktinde onun peşine koşsun. Bir ihtiyacı var, çarşıdan pazardan bir şey alacak veya efendim bir işini görecek, erkenden koşsun peşine. Peygamber Efendimiz'in tavsiyesi öyle. Sabah namazından sonra uyumayı tavsiye etmemiş. Sabah namazından sonra rızıklarınızı talep bir bırakıp da uyumayın buyurmuş. Öyle yapmaya gayret edelim. Erkenden gidelim. Eskiden bizim çarşılarımızda, pazarımıza, Müslüman esnafımızın eski töremizin, yani bozulmamış şu batının adedi gelmeden önceki töremizin işleyişi böyleydi. Sabah namazından sonra ile dikânlarını gider açarlardı. Hele Avrupa'da bir müzeden bir resim gibi bir profesör gördüm. Sabahleyin esnafın hepsini toplarmış. O çarşının şerifi, akisi, yani reisi, yiğit başı, el açarmış, şarap Rabbi, sen bize işte artık helal hayırlı nasip eyle, filan diye. O gibi bir güzel dua ile çarşıyı öyle açarlarmış. Resmi var. Yani Avrupalı gelmiş de onu görmüş, bu Ankara'da filan, öyle gösteriyor. Koyunları kırkarlar, öbür tarafta şey yaparlar, eğilirler, öbür tarafta dokurlar, deri tarafta şu işi yaparlar. Esnafın resimlerini yapmış böyle yağlı boya. Onu müzede bulmuş, getirmiş bir profesör. Böyle dua ediyor. Şey, efendim, yani o esnafın başındaki şahı dua ediyor. Bizim işimiz öyleydi. Biliyorsunuz hadis-i geçiyor. Bir insan bir haram lokma yese, o haram lokma ancak cehennem ateşinde temizlenir. Yanacak vücudu. Yani haram yediği zaman muhakkak yanacak. Sahih hadislerde bu böyle. Ve bir lokmacık da olsa gene haram etkisirirmiş insanlar. Öyle buyuruyor Peygamberler. Tek bir lokma bile yese kendisinde bir haram asıl olur diyor. Ve haram lokmayı yiyen bir insanın 40 gece namazı kabul olmaz. 40 sabah duası kabul olmaz diye hadis-i gitsi. Evet, gitsin. Evvelki haftalarda okuduk. Demek ki ''Füd'ûnî es ayeti var ama ''Bana dua edin, ben duanızı kabul ederim.'' buyurmuş ama Allahu Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de şartları var. Şartlarına riayet ederse olacak. Helal lokma yiyecek bir şart. Allah yolunca yürüyecek, o zaman dua atılmak olur. İşte eskiden çok dikkat ederlermiş helal lokmaya. Yaptığı işi güzel yaparlar. Peygamber Efendimiz bunu teşvik ediyor. Allah her şeyi güzel yapmayı yazmıştır, Boynumuza boç, boynumuza boç kılmıştır diye hadiste geçiyor. Hatta kurbanı keserken bıçağı güzel bileğiniz diyor, keserken güzel kesiniz diyor. Yani her işimizi güzel yapacağız. Her işimizi en yüksek, en kaliteli şekilde yapacağız. Güzellik bizim prensibimiz olacak. Hemen prensibimiz güzellik olacak. Ayakkabı yaptık mı? Birinci olmalı. Elbise diktik mi? Birinci olmalı. Tıraş ettik mi? Berabersek birinci olmalı. Talebelik yaptık mı? Şahane talebelik yapmalıyız. Çok iyi öğrenmeliyiz. Hocalık yaptık mı? Şahane hocalık yapmalıyız. Çok güzel öğretmeliyiz. Her şeyimizi, evimiz, barkımız, işimiz, gücümüz, her şeyimiz güzel olacak. Allah güzeldir, güzel güzelliği diyeceğiz. Güzelliği Bizi de yazmış boynumuza Allah-u Teala öyle yapalım diye. İşte onun için her şeye öyle dikkat edeceğiz. İlmeye de dikkat edeceğiz. Çoluğumuzu, çocuğumuzu yetiştirmeye de dikkat edeceğiz. İşimizi görmek gerektiği zaman da sabahın erken vaktinde gideceğiz. Eskilerin öyle dualarla, şeylerle işlere başladıkları gibi Dua ile besmele ile başlayacağız. Bir insan bir işe besmele ile başlarsa Allah onu mağfiret eder. Helal lokma yerse her işe hoş olur. İşlerimizi bu, bu hale getirelim. Bu hadisleri neden okuyoruz? Hayatımızı ona göre tanzim edelim diye okuyoruz. Neden erken gitmeyi tavsiye ettiğini izah ediyor Efendimiz. Çünkü ben Rabbimden diledim istedim. Sabahın erken vakitlerini ümmetime mübarek et diye talep ettim. O da ihsan etti onun için, ihsan etti yok ama öyle anlaşılıyor, onun için, onun için sabahleyin erkenden koş. Peki, hocam sahurda kalktık, tezdit namazını kıldık, sabah namazını kıldık, işraka kadar bekledik, işe gidersek ne oluruz? Yorgun düşeriz, uyku bastırır filan, eh, öğleye yakın bir ara uyuyoruz dedim ya, yani iş yerinde de olsa, Çabuk namazınızı kılın, çabucak yemeğinizi atıştırın. Şöyle bir uzanın, ayaklarınızı, şeylerinizi uyumasanız bile yarım saat, 45 dakika, 15 dakika, 20 dakika neyse çok faydalı bu Yani günün ortasında yeniden takviye olur, yeniden suretlenir. Her şeyimizi böyle yapalım. Çok güzel şeyler yapardı dedelerimiz. Bu güzellikleri tekrar biz de öğrenip, tatlik edelim, canlandıralım. Nümmetin bozulduğu zamanda Peygamber Efendimizin Sünnetini ihya ederek güzel şeyleri yapana şehit sevapları vaat edilmiş. Gayret edelim de, yani düşman karşısında çarpışıp sıkıntılara düşmeden şehit sevabı alalım. Bak böyle de alınıyor. Alınıyor. Diğer hadisi şerefe geçiyoruz. Ütlubul ilme, watlubu me al il mis tekinete ve hilme ve leyinu limen, tu alimunu limen ta alamtul وَلَا تَكُونُ مِنْ جَبَابِرَةِ الْعُلَمَاءِ فَيَغْلِبَ جَهْثُكُمْ ilmeküm. Ebu Hureyre ahten, ilimle ilgili bir hadis-i şerif daha geldi karşımıza. Bir şey bilip öğrenmekle ilgili. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, اُطْلُبُ ilme İlmi talep edin, peşinden koşun. Hepimize söylüyor. Yani sadece üniversite talebeleri devam etsin, biz etmeyelim diye bir şey yok. Esnaf, tüccar, İşçi, memur, talebe, büyük, küçük, kız, erkek, kadın, yaşlı, genç herkes ilim öğretecek. Herkes ilmini artıracak. emir umumi. ilim İlim talebedin. İlim yolu cennetin yoludur. Onu kendim söyledim başka hadisten. Burada ilim talebedin diyor Peygamber Efendimiz. Sonra vatlu bu ma'at ilmi beraber sakinliği ve halimliği de öğrenin. Onu da onu da peşine koşun, onu da elde etmeye çalışın. İlim öğrendiniz, ilimle beraber bir de şekineti, vakarı, selimliği de öğrenin. Veliyyu limen tuallimunuhu. Ders öğrettiğiniz, bilgi verdiğiniz kimselere yumuşak olun yumuşak yumuşak davranın, yumuşak konuşun ve limen tüm minhu kendisinden ilim öğrendiğiniz kimselere de yumuşak davranın yani hem hoca talebeye yumuşak davranacak hem talebe öğrenen öğretene yumuşak halim davranacak ve la tekunu ulema alimlerin yaparlarından böyle zalim efendim, kaba sabalarından olmayın وَيَغْلِبَتْ جَحْفَكُّ جَحْلُكُمْ اِلْمَكُمْ Öyle olursa, o zaman cahilliğiniz, ilminizi yenmiş demektir. Galip gelmiş, ilminize pes ettirmiş demektir. Demek ki Peygamber Efendimiz bu hadis-i şerifte bir daha hatırlayacak olursak, bizi ilme teşvik etti, baş üstüne. Tamam Ya Rasulallah, bundan sonra bugünden itibaren muntazam bir tarzda ilim öğrenmeyi kendime şiar edineceğim. Her gün bir bölüm öğrensem, bir mesele öğrensem bir sene sonra epeyce bir mesele eder. Dikkatli, sağlam öğreneceğim. Kaynağıyla, aslıyla, esasıyla ilimden bir bahis öğreneceğim. Tamam. Başka ne öğreneceğiz? İlimle beraber sekineti, vakarı, ilmi öğreneceğiz. Ağırbaşlı, yumuşak efendim bir kimse olacak. Böyle sinirlenmeyen, patlamayan efendim, kaba saba olmayan bir insan olmayı da öğreneceğiz. O da öğrenilir. O da öğrenilir. El ilmü ve vel hilm bit'hallum. İlim nasıl gidip öğrenmekle oluyorsa, hilim denilen şey yumuşaklıklıkla, da, da, o da yavaş yavaş kızmaz gibi davrana davrana davrana davrana kendini zorlayınca zorlaya insanın içine yerleşir, bir hal olur. Onu da öğreneceğiz. Allah halim kullarını çok sever. Halim selim kullarını efendim muvaffat da eder ciddetle, on ile, böyle baskıyla elde edilemeyen çok şeyler yumuşaklıkla, tatlı dillilikle elde edilir. Çocuğunuza karşı da öyle. Hanımınıza karşı da öyle. Beyinize karşı da öyle. Yani bilmeyenlere göre söylüyorum. Eee, sertlikle elde edemeyiz değil, şeyi, sen yumuşaklıkla elde eder. Onun için halim serinliği, şüküneti öğreneceğiz. Patlamayacağız, aşırı gitmeyeceğiz, heyecanlı olmayacağız, aceleci olmayacağız. Onu da öğreneceğiz. Sonra, hem öğreten öğrencilerine, hem öğrenenler hocalarına karşı Halim Selim olacaklar. Sinirlenmeyecekler, kızmayacaklar. Hoca talebeyi dövmeyecek. Demek ki falaka filan pek hadise uygun değil, öyle anlaşılıyor. Demek ki dövmek, bağırmak, çağırmak pek uygun olmuyor. Şairin birisini hatırladım. İki gözü ağmaymış. Efendim küçükken beni bir hocaya verdiler diyor. Şöyle diyor şiirinde, döverdi ben anın demiriydim. Yani demircinin demiri dövdüğü gibi tüft tüft tüft Olmaz Efendim bilmem Adana'da bir kardeşimiz var, çok sevdiğimiz, bayıldığımız bir kardeş Halim Selim. Çocuğunu bir hocaya vermiş, hoca caminin kapısını kilitlemiş, öyle dövmüş yani. Dışarı kaçamasın. E, hocaya saygısından şikayetçi olmuyor ama böyle hocalık olmaz. Gelelim şeye, talebelere. Talebelerden öyleleri var ki ceketinin yanına alıyor, kapıya bir tekme vurup içeri öyle giriyor. Hiçbir şey yapmadan efendim böyle kaba saba. O öyle olmayacak, bu da böyle olmayacak. Bizim ada pazarında dersimiz vardı akademide, Erzincan'dan efendim Elazığ'dan, Konya'dan, Isparta'dan başka hocalarla gelirdik belli günlerde oraya. Onlarla konuşuyoruz ya derlerdi. Müslüman talebeler vardı yani, ümmiyette, bizim talebelerimiz vardı. Yahu buranın talebesine hayret ediyorum diyor. Bir profesör e, vardı. O Kerim Bey öyle diyor. Kapıyı çalıyor. Hocam biraz geç kaldım. Özür dilerim. Müsaade eder misiniz? Girebilir miyim? Diyor. Şaşırıyorum diyor. Bizim öbür tarafta diyor. kapıyı cart açar diyor. Ceketini sallaya sallaya girer diyor. Küt oturur diyor böyle. Hocayı saymak, şey yapmak neden yok diyor. İslam bak neler öğretiyor. Yani İslam talebeye, hocaya saygıyı öğretiyor. Hocaya talebeye şefkati öğretiyor. Her iki tarafı birden tamir ediyor İslam. Bir taraf olmaz. Lehim yiyeceğin zaman bir tarafı temizleten, öbür taraf kirli kalsa gene olmaz. İki tarafın birden temizlenmesi lazım ki tutsun iş. Maya tutsun. Evet. İşte ilim öğreneceğiz. İlimle beraber halimselimliği öğreneceğiz. Hocalar talebelere, talebeler hocalara sevgili, saygılı olacak. Alimlerin cebbarlarından olmayacağız. O zaman ilim gitmiş, Cahillik ilmi yenmiş olur, pes ettirmiş olur. Doğru bir şey olmaz. Diğer hadis şerif: Atla tu fil feraytu eksera ehlih sukarae ve atla tu fil feraytu eksera ve nisa. Bu hadis şerif, Abdullah bin Ömer odyallahum aslan rivayet edilmiştir. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki cennete şöyle baktım. Nasıl baktı Peygamber Efendimiz? Allahu Teala Hazretleri Miraç'ta cenneti, cehennemi gösterdiği gibi zaman zaman da Peygamber Efendimiz'e o halleri gözünden perdeyi, zaten perdeli demek doğru değil, nasip ederdi gösterildi. Cennet ehline şöyle bir baktım, Eksere ehli, ekkere, ekkere, ekkere, cennet ehlinin ekseriyetinin, evet. ahal, cennet ahalisinin ekseriyetinin fakirler olduğunu görmüştür. Bu dünyada bir fakir sıkıntı çekiyor ama o sıkıntılara sabredince bak cenneti kazanıyor. Fakir ama namussuz fakir tabi. Hani fakirim diye efendim, mesela isyan etse, itiraz etse, çağılsa çırpsa, şey yapsa olmaz. Yani ''Yah sebefuzul cahilu azmiyâ eminette assıf'' diye Kur'an-ı Kerim'de tarif ediyor. Cahiller, bilmeyenler uzaktan baktıkları zaman onların zengini sanır. Onurlu, terbiyeli, edepli, ihtiyacını kimseye arz etmiyor. Boyunu büküp öyle kimseler... ...ymiş. Medine-i Münevvere'de anlattılar. Zenciler filan oluyor, şöyle yolun kenarına oturmuşlar, küçük şeyler filan satıyorlar. İşte adamcağız cebine paraları doldurmuş hayır verecek. Medine'nin fakirlerine vereyim de cevabın çok olsun diye. Bir tanesini çıkartmış bir para vermiş. Biraz şöyle bir hatırlı bir para. Birazını almış ödekisini geri vermiş fakir. Demiş ki bana bu kadar yeter. Ya, al işte. Yok bana bu kadar yeter demiş. Başka fakirlere verdi Bu var ki insan. <gülüyor> Ekseri ehli cennetin fakirler. Ve atta'tu finnar. Cehennem'e de şöyle baktım. Zere'eysu eksere ehlihel agniyâ'u vel yisâ. Ekseri ahalisini, cehennem ahalisini zenginler ve kadınlar gördüm. Ekseri ahalisi, yani he, tamamı değil tabi. Demek ki cennetin içinde zengin cennetlikler de bazı. Efendim cehennemin içinde fakir olduğu halde cehennemlik olanlar da olabilir, ekseriyet itibariyle. Cennette fakirler var. Ekseriyet itibariyle cehennemde zenginler ve kadınlar var. Neden? Zengin innel insane elleyerla rahsağına. Biraz parası pulu oldum, insan duayı, ibadeti unutur. Keyfe zevke başlar. Mali vazifelerini ihmal eder. Zekatını vermez. Bu göz gözetmez. Efendim kendisi teyine bakar Allah'ın kendisi verdiği parayı fulu yalan yanlış yerlerde harcar veya o zenginlikleri kazanırken nereden kazandığına da dikkat etmemiştir. Haramdan helalden çalmış çırpmış toplamıştır. Kazancında kusur vardır, kullanışında kusur vardır, harcayışında kusur vardır cehennemi boylar. Kadınlar, e, kadınlar çok dikkat etmeliyiz kadınların yetişmesine. Elhamdülillah işte böyle evlatlarını güzel güzel yetiştiren babalara ne mutsuz. Şimdi Kur'an öğretiyorlar, Kur'an kurslarına gönderiyorlar, dini bilgileri öğretiyorlar ama ek kadınlar nefisleri galiptir. Efendim duyguları daha galebe çalar. Akıllarına tabi değil de keyiflerine nefislerine tabi olurlar. Allah'ın emirlerini tutmazlar. Efendim, ihmal gösterirler namaz kılmakta, ibadet etmekte kocasına karşı vazifeleri vardır, çoluk çocuğuna karşı, evine karşı vazifeleri vardır, yapmaz. Efendim tesettüre riayet etmez, donanır, süslenir. Tanış Allah'ın sevdiği kullanımdan, demiri ocakta kızdırırmış, kıpkırmızı demiri eliyle tutarmış, yumruğuyla dövermiş. Olmuş hikaye veyahut ibret alırsın diye bir kızla neyse, Eliyle böyle tutarmış, kırmızı demirin maşasıyla değil, makasıyla değil. Eliyle tutarmış, ölsün üstüne koyup yumruğuyla dövermiş. Öyle şekil verilmiş. Keramet ehliyat. Bir de çok salihah hatını varmış evinde. Bir gün söz açılmış. Efendi demiş, keramet sende mi, bende mi? Hafif nasıl konuştular da, sende demiş keramete. Yani kendisinde olduğunu sanmış. E peki demiş, bugün gör bakalım dedi. Efendi demirci dükkanına gitmiş o veli. Hanım da evde, biraz sonra gelmiş. Kapıyı çalmış, süt alınacak eve. Sütü çıkartırken şöyle, efendim sütü alacağı zaman kapı böyle kapıdan çıkartırken elini şöyle uzatıvermiş, biraz elinin hani malum bileğinden yukarısını göstermemesi lazım. Şöyle biraz vermiş Ondan sonra almış tüpü içeri, kapı, kapının arkasında duruyor demeklerdi, kapatmış. Akşam efendi eve gelmiş, eli sargılı. Hayrola efendi ne oldu? Demiş bugün hiç anlayamadım işte öğleden evvel bir zamanda demiri almış, döverken demiş birden elime yapışı verdi demiş. Böyle anlatırdı büyüklerimiz de. Yani. Demek ki hanımlar beylerin beylerin şeyine de veliliğine bile tesir ediyor yani. Eline demir yapıştırıyor yani. O bak, herkes için tabii önemli de hanımlar daha da dikkat etsinler dini bilgileri daha iyi öğrensinler heveslerine tabi olmasınlar. Allah'ın emirlerini kursunlar, tefekkürle ibadet etsinler. Bir hanım evinde süslenebilir. Hanım ipek giyebilir. Altın yüzük, bilezik, kübe takabilir. Kadınlara caiz. Evinde koku sürünebilir. Dışarıya çıkmaz. Daha görünmesin. Namusunu iyi korusun. Balkona çıkıyorlar. Çamaşır açacağım, şey yapacağım diye. Kısa kol da, bilmem kısa etek de vesaireyle olmaz. Her şeyi her zaman her hususta dikkat edecek. Çarşıya pazara çıkıyor, alışverişimi bu yapıyor. Mümkünse sen çıkma. O sıkıntıyı efendiye çeksin, Herhalde al siparişi ver, sabahleyin, şunları şunları Allah Efendi de, ne getirirse getirin. Şeyde anlattılar, dün bir zatın hanımı ölmüş, Allah rahmet eylesin. mekanı cennet olsun, şeyh kızıymış. Hanımı ölmüş, adam da hoca, bayağı alim, yaşlı. İki de bir de ağlarmış, gün hümbür ağlarmış. Efendi Hazretleri demişler, ne diye ağlıyorsun? çok çok güzel sıfatları vardı demiş bizim Hatun'un da. Onlar hatırıma geldiğiçe ağlıyorum. Şey yaptığı zaman evet ilk defa metreyle kumaş almış. Günleri olduğu zaman eve getirmiş. Hatun demiş efendi bu ne? İşte çarşıdan sana pistanlık, efendim. En bir şey aldım. Kumaş aldım metreyle. Efendi demiş ben seni zahmete çok sokmak için evlenmedim demiş. Ben demiş evde kendi giyeceğini dokurum, geçerim kendime şey yaparım. Sen yüzme kendini al bunu götür aldığın yere demiş. Böyle şeylerini işte böyle anlatıp, anıp anıp şey yapıyormuş. Eski hatunlar bilirim, öyle hatunlar bilirim ki namaz elbiseleri ayırırdı. yerler namaz kalınlarına namaz elbiselerini güzelce şey yaparlar. Böyle hatunlar bilirim hocalara taş çıkartacak kadar fıkıh bilir. Bilgisi vardır. hocam hocam yine yani böyle. Bütün köye şey yaparız. Öyle Cuma günleri toplanan toplantılara giderdik, bilirim. Müflü gibi böyle, tesis çekerler, zikrederler, salavatı şerefe getirirler, dini başları okurlar, öğrenirler, öğretirler, genç taze gelinleri yetiştirirler de onları. Böyle olur da tabii. cenneti kazanırlar, çok yüksek dereceler elde ederler. Bir kadın, bir kadın, beş vakit namazını kılarsa, Ramazan orucunu tutarsa, efendim, yine itaat ederse, efendim, izzetini, şerefini, namusunu, özünü, haysiyetini korursa, bunları yaptığı zaman, Rabbinin cennetine girer buyuruyor Peygamber Kolaydır kadının cennete girmez. Ama ekseriyetle, ben senin yanında ne gördüm ki? diye itiraz ederler, nimetleri inkar ediverirler, oradan günaha girerler diyor Peygamber Efendimiz. Zaten babamın evinden, senin evine geldiğimden beri yüzümü güldü. Ben senin evinde ne gördüm ki tíveliler sinirlendiği zaman, bir çıktığı zaman, öyle küfrani nimet olur diye bildiriyor. Dikkat edelim, Allah bizi onlardan eylemesin. Biz cennet ehlinin ekseriyeti olacağız inşallah ümmet Muhammed olarak. Bizim hatınlarımız da cennet ehlinin şeyleri olur inşallah. Cennetteki hatımlar bizim hatımlar olur. Bizim hatımlarımız cennetteki hatımlar olur inşallah. Cehenneme gidenler bizimkiler olmaz inşallah. Allah ötekileri de islah eylesin. Allah'ın yolunda dönmeyi nasip eylesin. Diğer hadisi şeri. Evud billahi ve la teşrik li şey'en ve emmelillahi keenneke sirahu ve uddet nefsike fi'l mevt ve tübillahi inde kulli hacr ve Gizde amilte şeyi eten faamli denbıha. Hatıneten istirru istirve ve alaniyetü gel alaniye ela uktir ki bi emlekin nasi minzalıke ve işaret ilalitanihi ve hel yekubun nasi ala menakhirin fidnani illa haza. <Tan> <eten ezî> <Gülüyor> sondan bir evetce hadise geldi. Bu hadis-i şerifi biraz şöyle tane tane okuyup izah edivereyim. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, Sur budurlam, sur visillah, müskes olarak Allah'a ibadet et. Güzel kulluk edin. Yani namazını kıl, ibadetlerini vazifelerini yap, emirlerini tut yasaklarından kaç. Vela bihi şey, Allah'a hiçbir şeyi şerik koşma. Allah'a şerik koşma. Allah'a ortak koşmak. Tabi batıl inançta olanlar var. Allah hakkında yanlış fikirler besleyenler var. Onlar onlar hep silinecek. Onlara, onlara düşürmesin Allah. Biz Müslümanların elhamdülillah Mevlamıza inancımız, varlığına, birliğine ikrarımız tamdır. Allah bizi bu vahdet inancından, Allah'a bağlılığımızdan, imanımızdaki paklıktan, temizlikten bizi ayırmasın yalan yanlış, bozuk akidelere düşürmesin. Bir kasabaya gittim de dedim ne var ne yok Müslümanlar, nasıllar, çeşit çeşit kurup Müslümanlar var dedi. Kimler var dedim. Mesela şu zümre var. E ne yaparlar onlar? Namaz kılmazlar dedi. Sabah yanlarına git akşama kadar dedi. Hiç namaz kılmazlar. Müslüman olduğunu iddia ettiği halde. E ne yaparlar? Sabah güneşin doğduğu zaman Güneşin doğduğu tarafa bir dönerler, gözlerini kapatırlar, şöyle bir vaziyet alırlar, bir müddet şöyle dururlar, tamam. Akşam güneş batacağı zaman güneşin tarafına doğru dönerler, gözlerini kapatırlar, şöyle bir kendilerinden geçer gibi bir vaziyet. Ne, ne düşünürlermiş? Allahu Teala Hazretleri'ni genç bir delikanlı şekilde düşünürlermiş. Subhanallah, <gülüyor> Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. 20. yüzyıl yok. Hele hele bu Ankara'ya 70-80 km mesafe bir yerde yani duydum. Büyük kalabalık diyenlerdir. Allah batıl akidelerden korusun. Kur'an-ı Kerim ne demiş? Hadis-i Şerif'le ne demiş? Büyük ülemamız, takva ehli ülemamızın sahih, sağlam kitaplarda ne yazılmış? Öyle. Biz Allah o sahih, güzel <gülüyor> iktidattan ayırmasın. Allah'a şerif koşmayalım. Yanlış inançlara düşmeyelim. Bir de gizli şirk var biliyorsunuz. Gizli şirk. Allah'a şerif koşmuyoruz diyoruz ama bir de gizli şirk var. ''Benim ümmetim hakkında en çok korktuğum onların gizli şirke düşmeleridir.'' buyurmuş Peygamber Efendimiz. Nedir? Riya Riyâ gizli şirktir. Başkalarına gösteriş için ahiret amellerini öyle yapmak. Namaz kılıyor, tesbih çekiyor, efendim oruç tutuyor, takva ehli adam, ne Müslüman adam filan desinler gibi böyle başkalarına gösteriş, gösteriş peşinde duygusunda olan insanlar. Bu işte gizli şirktir. Ondan ne medet umuyorsun Allah'tan istesene ecrminin sevabını. Sen iyiliği yap varsın Allah bilsin gayrısı bilmesin. İnsanın içinden bir kere Allah demesi dille 70 defa Allah demesi kadar sevaplı oluyor. Bir kerecik içinden sessiz Allah demesi. İbadetin gizlisi makbuldür. Niye demişler? Rüya olmasın diye. Allah bizi aşikare, celi olan, gizli, hafi olan her çeşit şirkten korusun. Fak itikadlı Peki sonra Va amelillahi keen deke serahu. <gülüyor> Allahu Teala Hazretleri için salih ameller işte onun yolunda. Sanki onu görüyormuş gibi ibadet edin. <gülüyor> Allahu Teala Hazretleri görüyormuş gibi ibadet edin. Bu tabii zihin bir esas yani. Sözü sıklaydı söylemesi, tatbik etmesi bilin. Muhakkak Allah zelal hazretleri her yerde hazır ve nazır. Muhakkak her yaptığımızı görüyor, biliyor. E, o halde biz kabahati nasıl yapıyoruz? Akıl almaz yani, mantığa sahabim bir şey değil. Allah'a inanıyor musun? İnanıyoruz. Allah'ın semi olduğuna, Basir olduğuna, efendim her yerde hazır ve nazır olduğuna inandın mı? İnandım. E bu edepsizliği nasıl yaptın? Nasıl yaptın bu edepsizliği? Allah'tan utanmadın mı? Korkmadın mı? yapıyor işte insanoğlu. Demek ki tam inanmış değil. Veya aklından gidi veriyor, aklı başından gidi veriyor. Böyle olmayacak. Allahu Teala Hazretlerinin bizi gördüğünü, işittiğini, yanımızda olduğunu bilerek öyle yapacağız, amelimizi öyle işleyeceğiz. Sonra ve düz nefsine kefil mevta. Kendini ölüler arasında say. Mevta arasında say kendini. Öyle hesap et, öyle farz et. Niye kendisini ölüler arasında farz edecek insan? O ne demek? Kendini ölüler arasında say. E bir gün gelip ölmeyecek misin? Ha öldün, ha öleceksin. Bu ölümü hatırdan çıkartma. Bir gün buradan kalkıp gideceğiz. Burası bir konak yeri. Biraz konakladık, otobüs kalkıp gittiği zaman çayhanede kimse kalıyor mu? Herkes biliyor otobüse, tekrar gidiyor. Kervan göçtüğü zaman, yerde kimse kalıyor mu? Herkes gidiyor, biz de gideceğiz. Öldün bil kendini. Ölüler arasında say, o mezara gideceğini, o halleri göreceğini düşünerek, kendine öyle çekip düzen ver. İşte tasavvufta bir söz vardır. Ölmeden evvel ölün. Mutu kable ente mutu. Ölmeden evvel ölün. Bu da öyle. Ölmeden evvel, insan ölüm hallerini düşünecek, taşınacak, oraya gideceğini bilecek, tedbir alacak. Kabre gireceğiz, kapkaranlık, derin bir toprak çukuruna gireceğiz. E orada ne yoldaş olacak bize Okuduğumuz Kur'an-ı Kerimler, hatimler, kıldığımız namazlar, yaptığımız haclar, verdiğimiz leketler, sadakalar, onlar yoldaş olacak. O oh. o halde, kabrime, kabrime bana yoldaş olacak, salih ameller hazırlayayım diyeceğiz. Nebareke sureleri okuyacağız, başka sureleri okuyacağız, öyle hazırlık yapacağız. Kendini ölüler arasında sayıp buyurmuş. Şuraya veskürül veskürül dahe inde küllü hacerin ve küllü şeylerin. Her kaşın, her ağacın yanında Allah'ı an. Yani her yerde, her fırsatta, her yürüdükçe, her karşına bir şey geldikçe allah Teala Hazretlerine an hadi bakalım buyursunlar şimdi zikri inkar edenler bak hem ayetlerde geçiyor hem hadis i şeriflerde geçiyor hem de çok zikretmeyi allah Teala Hazretleri bak burada da şey yapıyor Kur'an-ı Kerim'de Üstürülullah'a zikren kesira diye geçiyordu burada da bak her taşın her ağacın yanında Allah'ı an diye geçiyor zikir tavsiyesi var demek ki demek ki dervişlerin yaptığı doğruymuş demek ki demek ki aslı esası varmış Sonra neden bunu arada sırada böyle söylüyorum, iğneliyorum? İnkar edenler var, yan çizenler var, döv geliyor Allah zikretmek, sevabını, nurunu, şeyini, fazlını, faziletini bilmiyor, demem, inkar ediyor. Ne olacak diyor yani, şey çok çok böyle Allah demiş Sen ne olduğunu anlamaz, okursan adam olursun, oku evladım, okursam ne olacak? okursan adam olur, Onun gibi. İtiraz ediyorlar. Bu devirde çok ediyorlar. Hem de cahil olduğu halde itiraz ediyor. Yani her tarafını bilse işin o zaman alim insan deriz. Fikri budur. İçtihadı budur deriz. Cahil. Bilmiyor, itiraz ediyor. Bilmediği şeyleri tenkil ediyor. Bilmediği kimseleri tekfir ediyor. İmam Gazali'ye çatıyor, bilmem... Muhittin i̇bn Arabi Hazretlerine çatıyor falanca satıyor filan. Sen onların halini yaşadın mı? Şöyle iyice bütün kitaplarını okudun mu? İyice anlayabildin mi bakalım ne dediğini? Anlayamadın. Karışma. Bil bilmiyorum da hiç olmaz. Bilmediği halde efendim o kafir bu bilmem ne, bu bilmem ne veriyorlar. Onun için böyle arada hadislerden fırsat çıktıkça ben de bak böyledir. Onların yaptıkları yanlış <Gülüyor> yapıyorum. Sonra Faaml ve iza fa amil tesiyet faaml bjcem bha hasanet esir esirr e, es ve alaniyete bil alaniye. Eğer bir kötülük işlemişsen, bir köşüt kötülük işliği verdin. Müslüman ama insan bazen beşerdir, ayak kayar, hata eder, günaha düşer. Eğer bir kötülük işlediysen, ne yapacaksın? Yaptım bir kere, ne olacak? fa'mel fa bi janbiha hasanatan hemen onun yanında bir iyilik yap. Ah kötülük yaptım, çok günaha düştüm. Olmadı bu. Hemen arkasından bir iyilik yap. O onu siler. O onun tesirini izale eder. Es sirra bisrri vel alaniyete alaniye. Gizli yaptığın günaha gizli, aşikare yaptığın günaha aşikare bir iyilik ile mukabele eyle. Onu silsin diye. Sonra ela oktirke bir emleki bir emleki binnaşi minzalike size bildireyim aklınızı başınıza toplayın insanlara şundan daha hakim ne vardır diye dilini işaret etmiş. İnsanlara ne hakim bundan daha hakim ne vardır dilin dilinden daha hakim ne vardır. Bu ne demek? Dil insana nasıl hakim olur? Bir laf söylersin, dilin yüzünden hapse girersin. Bir laf söylersin, dilin yüzünden günaha girersin. Bir laf söylersin, dilin yüzünden cehenneme düşersin. Bak insanlara hakim. Dili, insanları sanki efendim takmış zinciri alıp bir yere götürüyormuş gibi hakimiyet kurmuş oluyor insan üstünde. Ne demek istiyor Peygamber Efendimiz bu ifadesiyle? Dilinize sahip olun demek istiyor. Bu dil insanları alır, sahip olur, istediği yere çeker, götürür. Aman siz dilinizi tutun. Yani kötü söz söylemeyin manasına. Dikkat edin, lisan ile günaha girmeyin demiş oluyor. Şimdi, eskiler bunları çok güzel öğretirlerdi. Bugünkü kitaplarda bunlar öğretilmiyor. Bak, ilkokul 5 sene, ortaokul 3 sene, lise 3 sene, üniversite 4 sene, 5 sene, 6 sene, bu kadar tahsil var. Hepimiz geçirdik bu tahsil devrelerini. Bunlar öğretilmez. Dilin afetleri nedir? Dilden insan ne günahlara girer? Ama İmam Gazali'nin kitabını açın. 20 tane, 30 tane afetini sayıyor dili. 20 tane, 30 tane afeti vardır, suçu vardır. Bunu işlerse insan günaha girer diye. Eskiler onları okurlardı da dilleriyle günaha düşmezlerdi. Okurlardı da Gözün günahları nelerdi? Gözleriyle günaha düşmezlerdi. Okurlardı da efendim işte ahbaplık nasıl olur, komşuluk nasıl olur, Müslümanlık nasıl olur ona göre yaşarlardı. Şimdi bunlar okutulmadığı için cemiyetimizde ahlak düşmüş bulunuyor. Cemiyetimizde çeşitli hastalıklar oluyor. Bunları öğretmemiz lazım. Öğrenmemiz lazım. İhmal edilmiş konular. Şimdi Türkiye'den tıp mı kaldırdınız? Bundan sonra tıp okunmayacak. Elimde silah var, güç kuvvet var. Tamam, tıp fakültelerini kapattım, hepsini efendim başka bir işe yap döndürdüm. Mühendislik yapsınlar, tıp yok. Mühendislik daha iyi. Bak mühendisler aya gidiyor, fezaya gidiyor. Mühendislik yapsınlar, tıbbı kapattım, tıp hiç olmayacak. Ne olur? Bir zaman gelir, hastalar tedavi edilmez olur o ismal edilirse çok büyük zararlar çıkar ortaya. İşte bunun gibi bir şey yapılmış bizim memleketimizde. Yani bu ilimler okutulmama başlanmış, sanki tıp tahsili ortadan kaldırılmış gibi olmuş. Hastalık var, tedavi yok. Yaygın, salgın hastalıklar var her tarafta. Bakıyorsun camilerde bile Müslümanlar camiye geliyorlar, Allah'ın huzurunda namaz kılıyorlar da hasta hepsi birbirine buz ediyor birbirine düşmanlık besliyor, iyi geçinmiyor. İki Müslüman komşu birbirine dargın. Üç beş Müslüman ortak birbiriyle doğru düzgün iş yürütemiyorlar. Müslümanlarla müşterek iş yapılmaz diyor, herkes çıkıyor gidiyor. Neden? Tıp fakülteleri, manevi tıp fakülteleri kapatıldı, tıp tahsili yasaklandı. Mühendislik daha iyi denildi, tıp yasaklandı. Onun gibi oldu. Ne yapacağız? biz bunları tekrar o kitaplardan alacağız, öğreneceğiz, öğreteceğiz çocuklarımıza, ailemizde muhitimizde, mektebimizde işte böyle camilerimizde öğreteceğiz de insanlar tekrar o hastalıklardan nasıl korunacaklarını tutulmuşlarsa o hastalıklardan nasıl kurtulacaklarını öğrenecekler. O da manevi tıp. Demek ki Peygamber Efendimiz insanlara bu dil çok sahip oluyor çok sürüklüyor oraya buraya dikkat edin demiş, dili işaret etmiş. وَهَلْ يَكُبْبُ النَّاسَ عَلَى مَنَا خِرِهِمْ فِي النَّاسِ illa حَذَا فِي النَّارِ اِلَّا حَذَا İnsanları böyle yüzleri üstü cehenneme bundan başka bir şey mi düşürüyor? Yüzleri üstü cehenneme bu dilden başka bir şey mi düşürüyor? diye sormuş Peygamber Efendimiz. Ne demek? Buna istifhamı istinkâri derler, inkâri derler veyahut yani bundan başka bir şey düşürmüyor, İşte bu dil düşürüyor demek. Ekseriyetle insanları cehenneme bu dil düşürüyor. Söyledikleri lamburlumbur bu sözlerden, mala yanilerden, gülahlı sözlerden, efendim çalgılardan, şarkılardan, gıybetlerden, dedikodulardan, yalanlardan, küfürlerden, fazla küfürden, kaba kaba konuşmalardan işte buradan bir aha giriyor, Ekseriyetle insanı yüzüstü cehenneme işte bu dil şey yapıyor diye dile işaret etmiş. Güzel, değerli, toplu birçok nasihati ihtiva eden bir hadis-i şerif. Bunu böyle yazdıysanız, ezberlerseniz epeyce faydasını görürsünüz. Sonuncu hadis-i şerife geldik. Atiku anzurakebeten yu'ti kullu udubinden minha udrem minhu minendar. Bu hadis-i şerif Bir arkadaşını söylemiş sahabe iken Peygamber Efendimize demişler ki adam öldürdü. Ne yapalım şimdi? Etti bir adam öldürdü. kabahat dişledi. Ne yapalım diye sormuşlar. Cehennemlik olacak. Çünkü bir Müslüman bir Müslümanı kasten öldürürse, hata yani öldürdü. Hani bilmem bir şey çarpı verdi, araba çarptı falan öldü. O ayrı. Kasten bir Müslüman bir Müslümanı katil olarak öldürürse ne olur? ebediyen cehennemlik konuş Yok, böyle can almak, adam öldürmek yok. Şimdi, öldürmüş bir kimse, Müslüman pişman olmuş, efendim nasıl olmuşsa, öldürmenin şekli burada şey yapılmıyor, bir cinayet olmuş, adam öldürme olmuş, Peygamber Efendimiz'e gelmişler, söylemişler, böyle bir şey oldu, ne yapalım? Herhalde o da ortada yok ki, başkası soru veriyor onun namına, Peygamber Efendimiz buyurmuş ki وَاَتِكُوا an رَكَبَتَنْ O'nun namına bir köle azad edin onun yerine. يُعْتِكُوا اللّٰهُ بِكُلِّ عُضْوٍ minha, O'nun, o kölenin her bir uzun karşılığında عُضْوَنْ minhu minenlar, O öldüren kimsenin uzvunu Allah cehennemden her uzvun karşılığında onun uzvunu cehennemden kurtarır. Yani bu köle azad etmesi ona Efendim şey olur. Günahlarının affına sebep olur diye buyurmuş. Allahu Teala Hazretleri hayırlı ilimlerle bizleri mücehhez eylesin. Peygamber Efendimizin sünnetini şu ümmetin bozulduğu zamanda ihya eden zümreden eylesin bizi. Şehit sevapları almayı böylece nasip eylesin. Sözarsına uygun işler yapmayı, ümmet-i Muhammed'e faydalı olmayı nasip eylesin. Evlatlarımızı Çocuklarımızın cüriyetlerimizi helal lokma ile besleyip, güzel ilimlerle mücehzez edip, iyi terbiye etmeyi nasip eylesin. Fatiha-i Şerife, Mahal Besmele. Ula ilahe illallah, la ilahe illallah. <gülüyor> la ilâhe illallah lâ ilâhe illallah lâ ilâhe Allah, la ilahe, i̇nna Allah, la ilāhe illa Allāh, la ilāhe illa Allāh, la ilāhe illa Allāh. Ül Menikul Hakul Mubin, Muhammedu Rasulullahi, Sadıkul Vâdil Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedi'nin nebiyyil ümmi ve ala hadihi ve sahbihi ve sallim Allahümme salli ala Ei hey. Aşkın mübin ve erseltehu rahmeten lil'alamin. Aşkın şükür. Elhamdülillahi hakkı hamdi. Nahmeduhu bi kemiği mahami Bismillahirrahmanirrahim. El Salatu ve Selamü ala Khairil Khalqhi, Sıddina Muhammedül Aali ve Sahibil Ajmä'in, Nusalli ve Nuslimü Alehi Salaten ve Selamet Daimeyin, Bitalajmeyin ila Yumiddin. Allahumma ya Rabbi alemin ya ya Yapmış olduğumuz ibadet ve taatleri, Kur'an etmiş olduğumuz hadis-i şerifleri katm-i zikirlerimizi, tesbihatımızı, lütfunla, kereminle, rahmetine vesile eyle. Amin. Hasıl olan ücür-ül evvelen ve hasleten Efendimiz Peygamberimiz muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine acizâne, acizâne, hibe ve hediye eyledik. Ya şu anda vasıl eyle. Peygamber Efendimiz'in şefaatine, ittifatına bizleri mazhar eyle sünnetine uymayı bizlere nasip eyle. Ümmetine hüsnü hizmet etmeyi bizlere nasip eyle. Peygamber Efendimizin mübarek alinin pak ashabının, cümle etbaının ve ahbabının vesaire Embiya ve mürselinin cümle evliya Allah'ın ve has zaten vereseyi enbiya ulema-i ve meşayih-i kiramımızın saadat ve meşayih-i aliyemizin ve onların halifelerinin, müritlerinin, mühiplerinin ariflerinin ruhlarına ayrı ve hediye eylelik Ahirete göçmüş olan anne, baba, nine, dede, kardeş, evlat vs. akraba ve dostlarımızın ruhlarına ikram eyle. Ve has hocalarımızın şu okuduğumuz eseri tehlif eylemiş olan Gümüşhaneli hocamızın, Muhammed Said Burseviye hocamızın ruhuna ikram ile. Şu içinde ibadeti yapmaya muvaffak olduğumuz camiyi yapanlara, yaptıranlara, yardım edenlerin ruhlarına ikram eyle. Bu beldede methum bunlar, Müslümanlara hasleten ikram eyle. Gayr müminini i ve Müslümin-i Müslümat'ın da ruhlarını şu hediyelerimizden haberdar ve hissedar ile hoşnut ve razı ile, Ya Rabbi cümlesinin kabirlerini, pür nur ruhlarını, şu hediyelerimizden haberdar ve memnun ve mesrur ile, Ya Rabbi bizim ve onların derecelerimizi daha âlâ eyle. Seyyiatlarımızı hasenata tebdil ile, Tevfikını bizlere refik eyle. Ahlakımızı hoş eyle, içimizi dışımızı pür nur eyle. Yolunda daim zikrinde kaim eyle. Hakkı hak olarak görüp ona uymayı batılı batıl olarak görüp ondan uzak durmayı nasibeyle, Ya Rabbi dinimizi iyi bilmeyi nasibeyle, bizleri dinde eyle. Ya Rabbi evlatlarımızı zürriyetlerimizle arifi ağa, salih mümin kullar olarak yetiştirmeyi bizlere nasibeyle, mürenbetlerini hoş hallerini güzel günlerini bizlere görmeyi nasibeyle, cümlemize sıhastlar, ihsan ede hastalarımıza şifa, dertlerimize devallar ihsan edin. Bizlere dinde, dünyada, ahirette afiyet nasip Cümlemize helal öğrendikleri nasip eyle. Fazbu kereminden gayriye el açıp boyun bükmekten, kimsenin önünde hor, zelil, ma mağlup ve mahcup olmaktan bizlere hıfz himaye eyle. Evet. Ya Rabbi iki cihanda aziz ve bahtiyar eyleyim. Evet. La havfun aleyhim ve la hum yahtanûnü dahil eyle. Ya Rabbi bizleri ceharetten kurtarıp, durumattan doğruna kavuşturup, marifetini, mahabbetini bizlere ihsan eyle, şükründe, zikrinde, hüsnü ibadetinde bize tevfikini refik eyle. Son nefeste hüsnü hatime nasip eyle. Cehennemden azâd eyleyip, cennetine dahil eyle. Resulullah'a komşu eyleyip, havz kevserinden doya doya içmeyi cümlemize nasip eyle. Ya Rabbi cemali bâkem.